Bazı mucizatın da haber verelim. Mübarek başı üzerine daima bir bölük bulut Peygamber'in dolaştırdı. Güneş vurmasın diye. Bir çocuğun kafasını başını böyle okşasa resul Ekrem'in onun başını okşadığını birilerdik kokusundan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in gül kovarsın güldüğün vücudun. Terleri resul ekrem. In. Hurma ağacını dikti, diktiği saatte yemiş vermiştir mucizatından. Daha toplayalım için getirelim. Ne kadar peygamber geldi geçtiyse cümlesinin getirmiş olduğu mucizatın kafesi